Global Population Speak Out Projesi Nüfus ve ekonomi kaynakları yerine koyamadan tükettiğinde, sürdürülemez bir düzeyde kirletici maddeler ürettiğinde ve destekleyici önlemler bu tüketim ve kirletme hızını düşürebilecek kadar güçlü olmadığında limit aşımındadırlar. Limit aşımı gecikmiş bilgilenme yüzünden, daha doğrusu sistemin içindeki karar alıcılar bu bilgiyi limitler aşılıp da çok geç olana kadar anlamadıklarından ya da inanmadıklarından dolayı olur. Donella Meadows, Dennis Meadows ve Jörgen Randers Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkınma, aşırı nüfus.